yani senden azabı erken getirmeni istiyorlar. Oysa Allah asla verdiği sözünden caymaz. Sözünü değiştirmez. Şimdi bugün göreceğimiz 48. ayet-i kerimeden itibaren bu ayetin yani 47. ayet-i kerimenin Başı ile sıkı alakadar olan bir ayettir. İlgisi oldukça sıkıdır. Şimdi onlar peygamberden azabı acele getirmesini istediler ya, cenab Allah önce onlara asla sözünü değiştirmeyeceğini belirtiyor. Yani Cenab-ı Allah her bir şey için bir vaade tayin etmiştir bir vakit belirlemiştir. Asla onun sözünde bir değişiklik olmaz. Onlar ister acele gelsin derken bu azabın yalan olduğunu söylemek istesinler. isterse de başka bir maksat gütsünler. Cenab-ı Allah programını, kaderini onların isabetsiz Sözleri, duruşları dolayısıyla haşa değiştirecek değildir. Bu 48. ayet-i kerimenin bir önceki ayetin bu bölümüyle olan alakasına gelince Cenab-ı Allah onlara hatırlatıyor. Diyor ki tarihe bir bakın. Ben sizin gibi kendilerine mühlet verdiğin nice kavmi, Zamanı gelince azab ile yakaladım. Onu bir görün diyor. Gör ki ayet-i kerimede وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَتٍ اَمْ لَيْتُ لَهَا وَهِيَا Kendileri yani ahalisi zalim oldukları halde kendilerine süre verdiğim nice ülkeler var. Kendilerine mühlet tanıdım ben. Ama kendileri zalim. Zalim oldukları halde onlara ben bu zalimliklerini sürdürmeleri, hatta yeryüzünü zulümle, fitneyle, fesatla, fücurla, adaletsizlikle, gaddarlıkla, orman kanununu geride bırakan türlü türlü zalimlikleriyle onlara mühlet verdim. Süre tanıdım. Fakat ثُمَّ أَخَذْتُهَا Sonra da ben o zalim ülkeyi veya ülkeleri aldım. Neyle aldım? Azabıyla aldım. Yanıma aldım onları. Ahiretteki azaplarını dünyada başlattım. Dünyada helak ettim ki Onlardan sonra gelecekler onların hallerine baksınlar. Sizin gibi hem bir taraftan peygamberi ve risaletini yalanlamasınlar. Diğer taraftan da madem bizi seni yalanladığımız takdirde azab ile tehdit ediyorsun. Haydi azabı getir. Çabuk gelsin. Demek gafletine düşmesinler diye. Bunca ülke Zalimliklerinden dolayı Allah kendilerine mühlet vermiş olduğu halde helak edilmiş iken sizler de onların izinden gidenler olarak neden ibret almıyorsunuz? Aslında günümüz dünyası helak edilmiş olan kavimler hakkında bilgi sahibi olmak bakımından Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki insanlara göre çok daha şanslıdır. İlla bir yolculuk yapmanız gerekiyordu helak edilmiş birilerini görmek için uzak veya yakın. Fa'at günümüzde öyle değil. Neredeyse her şehrin bir arkeoloji müzesi var. Küçük veya büyük fark etmez. Bütün bu müzelerin ortak mesajı ne? Yunus Emre'nin şiirinde belirttiği gibi Gel taş isen eriyesin, gel göresin bu sinleri Bunlar bir vakt beyler idi, kapıcılar korlar idi Görmeyeceği oldu halleri diyor. Gel göresin musinleri. Pardon, sonucu bir gömlek imiş. Anın da yoktur yenileri. Sonucu giydikleri bir gömlek o gömleğin de kolunu sokacak yerleri yok. Kollar kol bile yapılmamış. Gömlek ceket gibi değil. Bu kadar. Sip dedi. Mezar taşı. Bunları görürsen, taşsan dahi erirsin. Bu mesajı aldığın takdirde tabii. İşte bütün bu müzelerin, tarihin biz hayatta kalanlara verdiği birçok mesajının olması lazım. Bu mesajların birisi bir, dünya daim değildir. İki, her güçlünün üzerinde gücü herkese yeten bir kadir-i mutlak vardır. Üç, herkesin vazgeçilmez, geri bırakılmaz, öne alınmaz bir vadesi, bir eceli vardır. لِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلٍ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ la yesta'khirun sa'atan wa la her bir ümmetin bir toplumun tayin edilmiş bir eceli bir vadesi vardır yani fertlerin de bir ölüm saatleri var toplumların medeniyetlerin uygarlıkların blokların dünya nizamlarının blokların bilmemnelerin küreselliklerin vesairenin de bir vadesi vardır bu vaade geldiği zaman işleri biter. La yesta'hirun sa'atan ve la yesteqdimun. Esed'in de bir vadesi vardır. Zalim nizamının da bir vadesi vardır ve o gelecektir. Kıyamet bile gelecektir. Küçük kıyametlerdir bunlar. Her bir ümmetin eceli, her bir medeniyetin eceli her bir devletin veya her bir zalimin, her bir tağutun eceli, onun için büyük kıyametin kendisi, bizler için de ibretlerle dolu küçük kıyamettir. Bu ecel er veya geç gelecektir. Babasına baksın. Babası her birkaç ayda bir su toplayan kafasından, efendim söyleyeyim, tıpkı Nemrut gibi, operatörlerin nezaretinde kafasının topladığı suları beyninin topladığı suları çekip alıyorlardı. Bu budur. Firavunlar mı görmedi bu dünya? Nemrutlar mı görmedi? Ebu Leheb'ler mi görmedi? Ebu Cehil'ler mi görmedi? Efandım söyleyeyim. Bu ümmetin arasında haccacı zalimler mi görmedi? Efandım söyleyeyim. Zevaller, kemaller, neler neler görmedi. Öndekiler, arkadakiler, bir şeylerin önleri, bir şeylerin arkaları vesaire. Hey, Kur'an-ı Kerim'in şu kadar ayeti bizim kanunlara aykırıdır diyenler de tepe takla gitti. Hı. Efendim, ben erişilmez bir yerlere çıkayım, değil mi? Yüce yüce o zamanlar için İstanbul'da iki gökdelen vardı. Şu veya bu şekilde haklı haksız o ayrı bir konu, biz onu konuşmuyoruz. Birileri çıktı en güvenlikte olduğunu hissettiği bir yere onu orada. Vadesi gelince öbür tarafa gönderdi. Vesile oldu. Cenab-ı Allah da böyle diyor zaten. اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ ve وَلَوْ كُنْتُمْ fi بُرُوجٍ مُشَيَّدَهِ Allah. Her nerede olursanız, ölüm sizi yetişir, bulur, yakalar. İsterse, Alabildiğine yükseltilmiş burçlarda, kalelerde, kulelerde olur. Adı ne olursa olsun, kabirleri boylayacaksınız. İster sade kabir olsun, ister efendime söyleyeyim binlerce dönümlük kabirlerde gömülür. Fark eden bir şey olmaz. İster üzerinde piramit yapılsın, ister başka anıtlar yapılsın. kimse. O halde geçmişlerin akıbetlerinden ibret almasını bilmek lazım. Onun için tarih bu ümmet için bir ibretler hazinesidir. Fakat biz de ne tarihi doğru dürüst okuyoruz ne okuyabiliyoruz. Okuduğumuz zaman okumamız gereken şekilde anlayabiliyoruz. Zaman zaman okurum Mehmet Akif de bundan yakınıyor Allah rahmet eylesin. İnsan geçmişten hisse kaparmış ne masal şey? Bin yıllık kısa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekrar diye tarif ediyorlar hiç ibret alınsaydı tekrur mü ederdi. <gülüyor> Kur'an bu ibret noktasında çekiyor dikkatimizi tarihe. Onun için fekayen min qaryatin emleytu laha ve hi zalimtun. Sonra aldıkta ve ilel mısir buyuruyor. O azabı acele isteyenlere öğüt veriyor. Siz Deli misiniz diyor yani. Azabı acele isteyeceğinize, sizin gibi kendilerine süre verdiğimiz toplumları inceleyin bakın. Sizin gibi kafa tutmaları onlara ne fayda sağladı? Vadeleri gelince ben onları azapla aldığım zaman, o kafa tutmalarının, o meydan okumalarının onlara hiçbir faydası olmadı. Değil mi? Yakın tarihimizde. 19. asrın sonlarında en büyük ülke kimdi? En güçlü ülke kimdi? Almanya'ydı. Birinci Dünya Harbi'nde ne oldu? Parampara şey edildi. İkinci Dünya Harbi'nde biraz kendisine gelir gibi oldu öncesinde. Tamam mı? 30 sene içerisinde bir daha bir çullandılar. Hani Türkçe'de derler ya cenab Allah'ın sopası yok. Bir, şu anda hatırlamıyorum bir şair diyor ki Hak intikamın yine kul ile alır. Anı bilmeyen anı kul etti sanır. cenab Allah diyor intikamını yine kullar vasıtasıyla alır. Bu inceliği bilmeyenler bu işin kul tarafından yapıldığını zannederler. Sen hak etmişsin. Bu budur. Ve Allah zalimleri zalimlere musallat eder. Almanya'yı İngiltere'yi ifade ederse bu hale getiren güçler adil oldukları için onları bu hale getirmedi. Bazen Cenab-ı Allah Zulmü başka türlü helak etmek için bu şekilde zalimleri birbirleriyle uğraştırır. Ümmetin de zalimlerin zulmüne maruz kalmamaları için kendisine zulmetmemesi lazım. Ümmetin kendisi zalimlik ederse Allahü Teala onları başka zalimlerle sınır. Nitekim bir Arap şair böyle diyor. وَمَا مِنْ illa اِلَّا سَيُبْلَى <بِظَالِمِ> Bir başka zalimle belaya maruz bırakılmayacak hiçbir zalim yoktur. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? اِبْتَقُوا zulme, فَاِنَّهُ zulmatun, يَوْمَ الْقِيَامَةِ Zulümden sakının. Çünkü zulüm kıyamet gününde zulmat olacaktır. Karanlık anlamındaki zulme zulüm kökünden geliyor, aynı kökten geliyor. Zulüm çünkü dünyada başlar insanın kalbini karartır. Hakkı göremez. Hakkı göremeyince... Ahirette de Allahü Teala onu nursuz bırakır. Zalimliği oranında nurdan mahrum kalır. Kimisinin zulmü o kadar büyük ki, zulümatı o kadar büyük ki, o karanlıklar içerisinde yürür, yürür, yürür, yürür. Sonunda zulümatın en büyük kaynağı olan cehenneme yuvarlanır tepe taklak. Gider, gelir. Gider ve bir daha da oradan çıkmaz. Zulme göre zulubat vardır. <gülüyor> o ülke ve ahalisi zalim olduktuğu halde onlara mühlet tanıdım. Emleytü <gülüyor> lehe. İmla etmek, mühlet vermek demek. Yani çok affedersiniz. Hani meralarda Hayvan otlayacağı zaman özellikle atlar için bu yapılır. Ya boynuna veya ayağın birisine uzunca bir ip bağlanır ki ileri gitsin ama kaçmasın, kurtulmasın. Otlar o çevrede insanın da benzetmek gibi olmasın ve toplumların da Cenab-ı Allah'ın uzattıkları böyle bir ipi vardır, uzattığı böyle ipleri vardır. O ipin, o ipin sınırlarının dışına, mesafesinin dışına çıkamazlar. Zamanı gelince o ip onları çeker, işleri biter. İşte feyze câe la yesteakhirûne sa'aten ve la yesteqdimûn budur. Ne bir an geri bırakılırlar. Ne de o andan önce alındılar. Vakti gelince. Bu aynı zamanda müminler için bir ümit kaynağıdır ve bir çalışma işaretidir. Çalışmaya yönlendiren bir işarettir. Zalimlerin azgınlıkları elbet bir gün bitecektir. Zulümlerinin bir gün elbet sonu gelecektir. Dolayısıyla ey adaletin sahipleri olan müminler, siz adaleti elde bırakmayacağınız gibi, adaleti hakim kılmak için çabalarınıza da mühlet vermeyin, ara vermeyin, azaltmayın, gevşetmeyin. Çabalarınızı sürekli kılın, devam ettirin. Yarada kesmeyin. Uzun nefesli olun. Aa bu da olmadı. Bir daha moral bozuntusu, çöküntüsü otur oturduğun yerde. Hayır. Hakkı peşinde olduğundan eminseniz, hak olanı yaptığınızdan eminseniz, yüz defa başarısız olsanız, yüzüncü bir defa aynı yoldan yine teşebbüsünüzü sürdüreceksiniz. Hayatta kaldığımız sürece evet, Hak olanı yapmaktan Hak olanı yapmayı ihmal etmekten geri kalmak için Hiçbir mazeretimiz yoktur Hak olanı yapmak Ortaya koymak Dile getirmek Anlatmak imkanı olduğu yerde Onu yerine getirmemenin hiçbir mazereti olamaz Ya bu kadar uğraşıyoruz kardeşim ne oldu? Olmasın sana ne? Bu senin işin değil ki. Ya bu kadar söylüyoruz gitmiyor. Yavaş ol. Muh aleyhisselam 950 yıl söyledi. Kaç kişi yitti? Vaz mı geçti? Hani peygamberler bize örnekti? Beşeriyetin en hayırlı önderi 13 yıl Vazifesini yaptı her türlü sıkıntıya rağmen. Kaç kişi iman etti? Onun için hiçbir zaman Efendim çalışıyoruz, netice almıyoruz. Uğraşıyoruz, olmuyor. Bilmem ne olmuyor. Olmasın. Sen ecrini alır. Sen ecre doyduğun zaman çalışmayı bırak ecir yeter daha ihtiyacım kalmadı diyebildiğin bir zaman gelirse orada çalışmayı bırak. Orada Allah için iş yapmayı bırak. Bana bu kadar yeter diyebiliyorsan dediğin zaman davayı kaybedersin ben sana söyleyeyim. Diyemeyeceğine göre bu işin noktası son nefesle konulacak. Bu işin ben bu işten artık çok uğraştım emekli oldum. Kendimi emekliye ayırdım. Devlet seni emekliye ayırabilir. Bir işten, bir emekten, bir çabadan, gayretten emekli olabilirsin. Ama Müslümanlıktan emeklilik yoktur. İslam'ın gereği olanı yerine getirmekte emeklilik yoktur. Dediğim gibi bu işin emekliliği son nefesi vermekle olur. Ondan sonra emeklilik bağışını alırsın öbür tarafta. Hiç merak etme. Emeklilik bağışı da en güzeliyle fazlasıyla buradaki gibi üçte biri, üçte ikisi değil. Kat kat fazlasıyla verilir. Emeğin makbul olduktan sonra en az on kat fazlasıyla sen emekliliği almaya başlarsın. Onun için biz kendimizi sakın ha emekliliğe ayırmaya kalkışmayalım. Madem yürüyen ayağımız, tutan elimiz, dönen dilimiz, kavrayan zihnimiz var. Melekelerimiz yerinde o kadar. Değil, hiçbirimiz Ahmet Yasin kadar Allah rahmet eylesin. Geri değildik ki. Gözleriyle, o ağır konuşmasıyla koca bir hareketi yöneltti. Ki, o haliyle de Aradığı şehadeti Cenab-ı Allah ona nasip etti. Öyle illa cihad meydanlarında olmak da şart değil. Cenab-ı Allah Peygamber aleyhisselatü selam söylüyor. Allah'tan şehadeti sadakatle isteyen bir kimseye Cenab-ı Allah şey üzerinde ölse bile şehadeti nasip eder. O kadar. O kadar. Hazreti Ömer'in duası neydi? Allah'ım inni fi belad ve şehadeten fi sabilik. Allah'ım ben senden peygamberinin şehrinde bir ölüm ve senin yolunda bir şehadet dilerim. Allah Allah. E Medine'de savaş olmayacağı belli. Hem orada ölmek istiyor, hem şehitlik istiyor allah Teala dilediği bir, onun için zor bir şey yok ki, imkansız bir şey yok ki. Gerçekten de duası kabul oldu. Peygamberinin şehrinde şehit oldu. Hem de peygamberin en sevdiği amel olan namaz ibadetine imamlık yaparken şehadeti aldı. Onun için Ömer İbnül Hattab, şehidül mihrab diye bilinir mihrabın şehidi. Budur. Onun için bizler tarihten ibret alarak hayatımıza ferd olarak, aile olarak, toplum olarak, ümmet olarak yön vermesini bilmemiz lazım. Ondan sonra Cenabe Allah Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a yine hitaben diyor ki: Kul Ya eyyuhen nas inna ma ana lekum nadirum mubin. Deki ey insanlar ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım. İslam dininin, Kur'an-ı Kerim'in ve Muhammed Aleyhisselatü Selam'ın risaletinin diğer dinlerden, diğer kitaplardan, diğer risaletlerden en önemli farklarından birisi evrenselliğidir. Bütün beşeriyete, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları muhatap almasıdır. Kur'an'ın muhatabı bütün insanlardır. Akideyi kabul etmek, İslam'ın risaletini, mesajını kabul etmek noktasında bütün Müslümanlar, şeriatının gereklerini yerine getirmek noktasında da bütün müminler Kur'an muhatabıdır. Yani insanlar arasından risaletin Tevhid ve akide davetini kabul edip iman edenler, iman ettikten sonra ikinci bir hitapla karşı karşıyadırlar. O da şeriatın emir ve hükümlerini yerine getirmektir. O halde günümüzde şu kadar milyar, bir buçuk milyar veya iki milyar civarında, Amin ediliyor. Yuvarlak olarak 2 milyar diyelim. 2 milyar Müslüman, Müslüman olarak, mümin olarak iman ettik dedikten sonra Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i nebeviyenin şer'i ahkamını hayatlarına tatbik etmekle yükümlüdürler. suresinde daha önce geçen 39 ve 41. ayet-i kerimelerde bilhassa kısaca açıkladığımız gibi İslam şeriatının önemli bir takım ahkamı bir bölüm hükümleri ancak ümmetin günümüzde kendisine devlet denilen, İslam fıkhında kendisine hilafet denilen müminlerin emirliği denilen imamet denilen Şeriatı uygulayacak ümmetin iradesinin gerektiği gibi organize edilmesi, yani yapılandırılması ve devlet kimliğiyle ortaya çıkmasıyla mümkündür. Bugün İslam dünyasında Birilerinin korsan olarak İslam'la alakası her zaman için en azından tartışmalı olan kendilerini İslam devleti diye uygulayarak neyin İslam'a uygun, neye aykırı, neyin yeri gelip neyin yeri gelmediğini bilmeyen fıkırsızların ayağa düşürdükleri İslam devletinden bahsetmiyorum. İslam devleti her şeyi yerli yerinde ve hak ettiği şekilde ifa eden devlettir. Evvela Müslümanların en azından büyük bir çoğunluğunun ittifakı ile başlarına diktikleri veya getirdikleri ulul emr dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle emretmek yetkisine sahip o zincirin kurulması ile ortaya çıkar. Yoksa birileri adet körebe oynarken efendime söyleyeyim körebenin Saklanan ebeği bulduğu yeri sır olarak bilmesi gibi gidip şurada hiç silah bulması. Burada milyonlarca dolar bulmasıyla kurulan devletler devlet değildir. İslam devletiyle alakası yoktur bunlar. Böyle bir devlet olmaz. Hele hele Amerika'nın, Rusya'nın, Efendime söyleyeyim Esed'in ve benzeri zalim ve kafirlerin işine yarayacak bir devlet hiç İslam devleti olmaz. Öyle saçmalık olmaz. Peki neden mukaddesatımız, değerlerimiz bu şekilde ayaklar altına alınıyor? E gerçek sahipleri olan bizler hak ettiği gibi değerlerimize sahiplenemezsek, onları koruyamazsak, birileri ellerimizden alırlarsa, bir dolaba koyup yedi kasaya koyup üzerine yedi tane de anahtar ve kilitlerlerse olacağı budur. Bu ülletin elinden hilafeti alındı kardeşler. Kasalara kapatıldı. Anahtar da körs ve dipsiz kuyulara göbürüldü. Ara araki bulas? Ümmet yani neyi kaybettiğini, neyi nasıl nerede bulacağının farkında bile değil. Öncün ümmet evvela şu dünyada nelerden mahrum edildiğinin ve bırakıldığının farkında olması lazım. Değiliz. Ve bize gösterilen bazı basit hedefler bizleri İfade ise ağaca dikkatimiz yoğunlaştırılıyor. Ormanı göremiyoruz. Ormanı göremiyoruz. Yok efendim söyleyeyim, yok içki yok, şu yok, bu Oo, gürültüye getiriliyor. Ya kardeşim, içki kim haram kıldı? İslam haram kıldı. Ne zaman haram kıldı? Peygamber aleyhissalatü vesselam devletini kurduğu zaman haram kıldı. Yani sen bu yasağı bu yasanın uygulanmasını devletin olduğu zaman uygulayabilirsin. Birileri senin gözünü boyamak için uygularlarsa hikayedir o. Tammamalısın. Ha uygularlarsa işime gelir ben Müslüman olurum. Fakat hedeflerimi unutmam. Asıl maksadımı unutmam. Asıl maksadımı unutmam. Ya efendim beni uyutmak için işte memurlar için namaz kararnamesi falan. E uyumasa da uyu diyen kim ya? Niye uyuyorsun o zaman? Sen böyle bir kararname diyelim ki çıktı. İnsanlar camiye mi geliyor? Ha çok güzel. Bazıları da kaytarmak için mi cumaya gelmeye başladı? O da güzel. Sen kaytarmak için cumaya geleni git tut elinden. Onunla ilgilen bir hafta, bir sene, üç ay, beş ay, on ay namazı idrak eden ve beş vakit namazı kılan bir Müslüman haline getir. Bu senin için açılan bir alandır. Aleyhinde duracağın bir şey deyip kendi ayağına kurşun sıkmanın gereği yok. Müslüman durum ve şartlar neyse hadiseleri, olayları, şartları kendi lehine çevirebilecek kadar Müslümanca tebliğ, davet ve olayları İslam noktayı nazarından bereketlendirmesini bilen bir insandır. Biz çok ağır şartlarda çalıştık. Kur'an yasaktı, harf yasaktı, şu yasaktı, bu yasaktı. Ve Kur'an'ı günümüze kadar getirdi bu ümmet. Değil mi? O ağır şartlarda çalışmasını bilen kardeşlerimizin torunları. Babalarımızın torunları, evlatlar, dedelerimizin torunları. Niye şimdi bu rahat ortamda onlar kadar ısrarla, ihlasla, imanla çalışıp bu şartları kendi lehlerine daha fazla çevirmiyorlar? Ama yok birileri kalkacak. Eee bunlar Müslümanları uyutmak içindir. Doğru olabilir. Ben olmaz demiyorum. Olabilir. Diyelim ki de böyledir. ve uyuma kardeşim sana uyu diyen bu var? Uyumak için zorlayan var. Niye uyuyorsun? İstifade i̇şte bütün şartları lehine çevir. Hatta zorla! Zorla! Bu mudur? Niye yapmıyorsun? Başkalarının ifade ağaçlarına taş atmaktan yere dökülen meyveleri görüp onları değerlendirmek hatırımıza gelmiyor. Başkalarının ağaçlarına taş attığın zaman sadece tahribat yaparsın. Başka bir iş yapmıyoruz ki o zaman. Onun için bizim gayemiz bağcı dövmek değil. Üzüm yemek olmalı. Ona dikkat edelim. Onun için İslam davası evrensel bir dava olduğu için oradan gelmeye çalışıyordum. Evrensel bir dava olduğu için aynı zamanda bütün insanlara hitap eden bir dava olduğu için her şart ve ortamda bu davanın söyleyecek sözü vardır. Ve her zaman söylediğimiz söz bulunduğumuz halden bizi bir adım ileriye taşıyacak söz olmalı. Her zaman için yapacağımız iş bulunduğumuz noktadan bir adım daha ileriye götürecek bir iş olmalı. Kardeşlerimiz yanıyor, üzülüyor, ağlıyor. Samimidirler. Ben hiçbir şey demiyorum. Ya bu kadar İmam Hatip oldu. Hocalarımız yok. Sen varsın ya. 10 tane hoca yetiştir. 20 tane öğrenci yetiştir. Kardeşim bizim o, birileri bu kadarını yaptı. Ben proponanda sakın Allah korusun öyle bir şey derdim yok. Söylemek istediğim, biz Müslümanlar olarak önümüzdeki alanı sonuna kadar doldurmak yükümlülüğünde olduğumuzdur. Doldurmak yükümlülüğündeyiz. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu din buna layıktır. Cenab-ı Allah'ın üzerimizde böyle bir hakkı vardır. Vallahi kendi derdimizle biz dertlenmesek Kimse de bizim derdimizi derd taşımaz, yükümüzü taşımaz. Sonra Müslüman dediğiniz insan kimdir, nedir? Davasının derdini taşıyan insandır. Budur. Muhammed Ümmeti Aleyhisselatü Vesselam bizim öyle peygamberimiz, öyle halifelerimiz, öyle emirlerimiz, öyle alimlerimiz, öyle mücahitlerimiz var ki en fazla bir şeye gerek yok. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Bunu şuna da uygulayın. Komşusu cahilken kendisi alim kalan bizden değildir. Ona ilim öğretmek için çabalamayan, uğraşmayan, bizden değildir. Bu hadisi böyle de tercüme edeceğiz. Böyle de anlayacağız. Nokma belki Ademoğlu'nun İslam noktayı nazarından evet önemli bir ihtiyacıdır. Vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Fakat benim doğru akideye, doğru bir imana sahih bir amele sahip olma ihtiyacım ne kadar büyüktür? Bundan az değil ki. O ade eğer ben bir şeyler biliyorsam Cahil olan komşuma da Bir şeyler öğretmek imkanım varken Öğretmiyorsam Yarın öbür gün o komşum beni yakamdan tutup Kıyamet gününde silkelerse Benim ona verecek cevabım olmaz Hiçbir şey diyemeyiz ona Hiçbir mazeretimiz olmaz Hepimizin çok kusurları var Fakat azaltalım Azaltmaya çalışalım bu dini anlatmak vazifemizdir. İnsanlara tanıtmak vazifemizdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam her şeye rağmen bu işi safa tepesine çıkmıştır, dinlememişlerdir. Demiş hadi bir yemek yapayım. Kureyş'in ileri gelenlerini, yakın akrabalarını, junubunu çağırayım. Yemeğe çağırayım. Ey Ali git çağır Kureyş'i diyor. Geliyor. Ben Allah'ın size gönderdiği bir uyarıcısıyım sizi beklemekte olan bir azabı haber veriyorum diyor. Şey değil. Ne dediler? Sen bizi bir yemekle kandıramazsın ki. İster kanın ister kanmayın o vazifesini yapmıştır. Yapmak için Safa Tepesi'ne de çıkmıştır. Efendimle söyleyeyim de gitmiştir. Sizleri yemeğe de davet etmiştir. Gizli ve açık tebliğ etmiştir. Birlikte tebliğ etmiştir. Yalnızken tebliğ etmiştir. Küçüğünüze tebliğ etmiştir. Büyüğünüze tebliğ etmiştir. İşte kıyamete kadar bu vazife bakidir. İnsanları uyarınma vazifesi. Bu dini insanlara götürme vazifesi, bu dini insanlara taşıma vazifesi. Herkes taşıyabildiği kadarıyla, doğru bildiği kadarıyla, öğrenebildiği kadarıyla başkasına bu dini taşımak ve götürmek vazifesindedir. Çünkü peygamberin vazifesi aynı zamanda ümmet içinde vazifedir. O peygamberdi canım. Sen de ümmetisin canım. <gülüyor> ümmetisin. Onun için peygamberdi, bize örnek olmak için. Niye örnek almayacağız? Alacağız elbette. Adım adım ona uyarsak, bütün yaptıklarını peygamber özellikleri hariç yapmak için azmimizi, gayretimizi ortaya koyarsak bir işe yarar. Cenab-ı Allah o zaman bizlere de lütuf ve ehsanda bulunur. Ayet-i Kerime'nin inneme ile münhasıran zikredilmesi, ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım demesi, bir başka ayet-i kerimelerden de anladığımız kadarıyla, sizden uyarmam karşılığında bir ücret istemiyorum demesi manasını taşımaktadır. Yani tebliğimiz karşılığında, ne insanlardan bir teveccüh. Ne bir mükafat, ne bir ödül. Ne şu ne bu. Beklemek veya beklentisi olmak niyetiyle tebliğimizi yapamayız. Kul inna ecriye ala Allahirabbil alamin. Benim ecrim yani mükafatımı bana ücretimi Verecek ancak alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ben ondan bekliyorum. Ben ondan bekliyorum. Bu niyetle tebliğ yapılır. Bu niyetle inzar yapılır. İnzar ve tebliğ bir rızık kapısı olarak veya maddi bir kazanç kapısı olarak veya insanların, efendime söyleyeyim, El, alt, el üstünde tutmaları beklentisiyle vesairesiyle yani kısacası Allah için yapılması gereken bu amel dolayısıyla beşeriyetten, insanlıktan maddi ve manevi hiçbir beklenti içerisinde olmamak şartıyla yapılacaktır. Ancak o zaman Allah için en hayırlı ve rasullerin başını çektikleri ibadet hüviyetine sahip olur. Aksi takdirde Riyakarlıktır, reddedilen bir amel olur vesaire vesaire. Ama neticede verebilir, o ayrı bir konudur. Dünyada netice vermesi, ahirette netice vereceğinin garantisi değildir. Dünyada da netice vermemesi, ahirette neticesiz kalacağının habercisi değildir. İhlasla olan bir amel, Bazen hem dünyada hem ahirette netice verebilir. Bazen dünyada az netice verir, ahirette çok netice verir. Bazen dünyada hiç netice vermez. Ama ahirette de ecrine hiçbir şey, hiçbir zarar gelmez. Ecir Allah'tandır demek budur. Yoksa öyle hiçbir şey beklemeyeceksin. Başarılı olmayı, Allah'ın seni başarıyla mükafatlandırmasını dahi amelinin bir ecri olarak görmeyeceksin. O Allah'ın bir kaderidir. Dilerse böyle, dilerse böyle. O onun bileceği bir iş. Ama bize düşen sabırla, metanetle bu dini öğrenmek, yaşamak ve başkalarına taşımak. Yapacağımız budur. Evet, şimdilik e, burada ara verelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın Cenab-ı Allah 49. ayet-i peygamber efendimize bütün insanlara hitap etmesini emrettikten sonra ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım demek suretiyle hemen uyarının gelmesinden ulaşmasından sonra uyarının ortaya çıkarması gereken etkinin ne olduğunu ayet-i kerime anlatıyor sonrası ayet-i kerime فَالَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ve كَرِيمٌ Allah'a emanet O halde yani peygamberin uyarısını aldıktan sonra o uyarıya iman eden o peygamberi mesaja risalete iman eden ve o imanın bir gereği olarak, o imanın istediği şekilde, gerektirdiği şekilde salih amel işleyenlere gelince lehum مَغْفِرَتُونَ Cennete girmek için birinci şart Allah tarafından affedilmektir. Günahlarımız bağışlanmadan günahlarımızla cennete giremeyiz. Cennette günahtan eser olmaz. Onun için ilahi mağfirete mahşerdeyken nail olamayacak günahkar müminler cehennemde günahları kadar arınıp temizlendikten sonra cennete girebilecekler. Cenab-ı Allah'tan cehenneme uğramadan mağfiret niyaz ederiz. Ee, böyle benim günahım yok diyecek baba yiğit yok. Onun için istiğfarı gönülden yapmamız lazım. Kendimiz için değil sadece. Ümmetin günahları bağışlandıkça ümmetin doğru yoldaki yürümesinin bereketi artar. Onun için bir manada mümin kardeşlerimizin günahlarının affedilmesi için istediğimiz zaman, dua ettiğimiz zaman, İslam'ın da daha güçlenmesini istiyoruz demektir. Çünkü günahın bağışlanması için de bir sebebe ihtiyaç var. Günahın bağışlanmasının dünyadaki en önemli sebebi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibi, وَاَنْ تُتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ فَتَبْحُوهَا دِرْ <gülüyor> Yaptığın kötülükten hemen sonra iyilik yapacaksın ki onu silsin. İyiliklerimiz arttı mı? İslam adım adım ilerler. İslam'ın ilerlemesi neyle olur? Bizle olur. Bizim iyiliklerimizin çoğalmasıyla olur. Salih amellerimizin artmasıyla olur. Yoksa her geçen gün salih amellerimizde, gerek bireysel gerek topyekun toplamda, genel toplamda bir azalma olursa ümmet ilerlemez ki. Ümmet ilerlemez. Onun için salih amellerin işlenmesi, işletilmesi ve kolaylaştırılması lazım. Kolaylaştırılması lazım. Önündeki engeller kaldırılmalı. ...sıkıntılar kaldırılmalı. Kaldırmak için de gerekirse gayret göstermeli. İlkokul dördüncü veya 5 sınıftayız. Arkadaşlarla kafa kafaya verdik. Birkaç kişi cuma namazına gittik. Geldik. Yok yazılmışız. Soluğu müdürde aldık. Neredeydiniz? Neredeydiniz? hocam cuma namaya öğretmenim daha doğrusu o hoca yok. Öğretmenim işte cuma namazına gittik. Kendisi de namaz kılan birisiydi. Rol icabı bize bağırdı çağırdı. Tam rol icabı yani ifade edildiyse. Bağırdı çağırdı. Ondan sonra birbirimize teker teker oğlum ya Okun vaktinde Cuma namazına gitmeseniz bizi zor duruma bırakmazsınız. Fakat gidiyorsunuz şimdi ben size ne yapayım? Ceza versem olmaz, size bir şey demesem olmaz. Bizi de zor durumda bırakıyorsunuz kabilinden. Şimdi iş oraya kadar vardı zaman orada gariban duruyor. Bunun üstünde çünkü... Milli Eğitim Müdürü var. Onun üstünde bilmem valisi var. Onun üstünde delisi var. Şu su var, bu su var, var oğlu var. Mekanizma böyle kurulmuş. Onun için salih amellerin çoğalması şu demek. Diyelim ki şu masa çevresinde içerisindeyiz. Salih amellerimiz arttıkça masanın kenarlarına ne yapıyoruz? Yaklaşıyoruz. Bir noktaya gelecek ki salih amellerimiz bu masanın kenarlarını veya alanını zorlayacak. Artmak durumunda bırakacak. O tabii gelişmenin önünde kimse duramaz. Bu budur. Şu anda eğer günümüz dünyasında otoriteler bir manada böyle bir zorlamayla karşı karşıya değillerse bu şu demektir. Bizim salih amellerimiz onları geriletecek çapta değildir. Sayımız ve amellerimiz, niteliğimiz yani. Nicelik ve nitelik diyorlar ya, eskilerin kemiyet ve keyfiyet dedikleri. Kemiyet ve keyfiyet. Bir mümin Cenab-ı Allah on kafire bedeldir diyor. Niye? Çünkü onun keyfiyeti büyük. Ha, keyfiyetimizle de büyüyeceğiz niyetimizle de büyüyeceğiz. Büyüdüğümüz zaman bu budur. Tabi hatta yani denizdeki gel git olayı gibi ifade yerindeyse bu budur. Deniz kabardığı zaman karanın üzerinde genişler. Değil mi? Efendim e, deniz geri çekildiği zaman karalar büyür. Alan gelişir. Ümmeti İslam'ı İslami hayatı gerilettiler. Müslümanlar İslami hayatta geriletilerek geriledi. Veya ümmet İslami hayatını zayıflattıkça geriledi. Dolayısıyla ümmetin güçlenmesi salih amellerinin artmasıyla olacaktır. Hem salih amel işleyenlerin artması hem ümmetin bireylerinin tek tek ve toplu olarak salih amellerinin artması gerekiyor. Bunu çoğaltmamız gerekiyor. İşte bunun yollarından bir tanesi de kendimiz için, annemiz, babamız için, bütün müminler için. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi. Tıpkı bütün peygamberlerin yaptıkları gibi. Tıpkı Cenab-ı Allah'ın bizlere öğrettiği gibi. Mahfiretin ne anlama geldiğini, niçin olduğunu, niçin gerekli olduğunu bilerek mağfiret dilemek şu orunu elden bırakmayacağız. Onun için iman edeceğiz, salih amel sahibi olacağız. Ondan sonra da mağfiret dilemek de bizim salih amellerimizin bir parçası olacak. Ondan sonra Cenab-ı Allah'ın hakikaten mağfireti olacak. Günahların çokluğu Dünya hayatında müminlerin kafirlere karşı güçlenmesinin de önünde engeldir. Zafer kazanmasının önünde de engeldir. Ömer radıyallahu an zannederim Ebu Ubeyde'ye veya bir başka komutana yazdığı mektubunda şöyle diyor. Şunu unutmayın ki diyor. Siz düşmanınızla sayınızla, silahlarınızla, savaş araç ve gereçlerinizle savaşmıyorsunuz. Siz günahlardan uzak kalmanızla onlara savaşıyorsunuz. Eğer siz de onlar gibi günah işleyecek olursanız, sizinle onlar arasında fark kalmaz onların sayıları ve silahları sizden üstün olduğu için size galip gelirler. Yani Ömer radıyallahu anh diyor ki her müminin ilk girdiği savaş şeytanla savaşıdır. Şeytanla savaşı kaybeden beşer türünden düşmanlarıyla da savaşı kaybeder. Çünkü en büyük düşman seni yenilgiye uğratmış olur. Küçük düşman Önünde zayıf düşmüş oluyorsun. Küçük düşman gibi oluyorsun sende. Düşmanın düşmanı tepelemesi olursun. İkiniz de şeytanın tuzağına düşmüş olursunuz. Dolayısıyla imanınız dolayısıyla şeytan sizi de daha ezmek için öbür zalimleri size musallat eder. Bizim daha o halde evvela kendimizi ...salih amellerle donatmamız lazım. Salih amel öyle... ...çok hat, ilk hatırımıza gelen... ...sadece basit amellerden ibaret değil. Bütün... ...hallerimizin, hareketlerimizin... ...duruşlarımızın, tasavvurlarımızın... ...düşüncemizin... ...tavır alışımızın ve hepsinin de... ...inceden inceye... ...İslam'ın emir ve hükümlere... ...uygun olması şartı vardır. Allah'ın ayetini okuyorsun... ...yersiz okuyorsun... Bu ayeti orada yeri gelmediği halde okumak salih amel değildir. Kardeşine zulmetmek için ayet okuyorsun. Cinayet bu, cinayet. Ayeti kendi nefsinin oyuncağı yapıyorsun, farkında değilsin. Ayeti kendi aleyhine okuyabiliyor musun? Kendi aleyhine hüküm ihtiva eden ayeti Ashab-ı Kiram'ın yerine göre yaptığı gibi okuyabiliyor musunuz? Bundan dolayı da ayete ters düştüğün için tövbe ve istiğfar edebiliyor musunuz? O zinadan tövbe eden cariye kadına ne diyor Peygamber Efendimiz onun için? Aman Ya Rabbi. Ona atılan taş dolayısıyla Halid bin Velid'in üzerine bir parça kan sıçrıyor. Halid bin Velid ağır sözler söyleyecek oluyor. Yapma Halid diyor. Bu kadın öyle bir tövbe etti ki 70 tane günahkara tevzi edilse o tövbesi dağıtılsa hepsine yeter. Ya Bu kadın ayeti biliyordu. Ayeti bilerek, aleyhinde tecelli edeceğini bilerek, ''Ya Resulallah ayetin hükmü neyse, dinin hükmü neyse bana uygula.'' diyordu. Ayet böyle okunur. Ayet sana yükleyeceği sorumlulukları bilerek, farkında olarak okunur. Yoksa ayet karşında tartışanı susturmak maksadıyla yerli yersiz okunmaz. Şeytan bizi öyle bir tuzağa düşürüyoruz ki, düşürüyor ki batılı savunmak için ayet okuyoruz. Ayet okuyoruz. E peki Siffin savaşında Hazreti Ali karşısında Kur'an'ı mızraklarına geçirenler vallahi bu gibi kimselerden daha şerefliydiler. Emin ederek söylüyorum. Çünkü onlar Batıl bir şeyi savunmak için veya İslam'ın reddettiği bir şeyi savunmak için ayet okuyarak onu doğru gibi göstermiyorlardı. En azından bir hüküm ifade etmiyordu. Gelin bunun hükmüne başvuralım diyorlardı. Orada kalıyorlardı. Mızrak bizde olduğuna göre, mushaf mızraklarımızın ucunda olduğuna göre biz haklıyız demiyorlardı. Gelin tartışalım, Kur'an'a gelelim diyorlardı. E günümüzde birçok batıl davanın sahibi, batıl iddianın sahibi ayet okuyarak batıl iddiasını ispatlamaya çalışıyor. Bu salih amel değil ki. Ayetin, hadisin hak olmayan bir yerde delil olarak kullanılması o ayet ve hadise yapılabilecek en büyük zulümdür. Ve bu gibi ayetler, hadisler tevbe olunmazsa sahiplerinden davacı olurlar. Sakın ha! Hiç kimse ayeti ve hadisi haşa kendi hevesine alet edinmeye kalkışmasın. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım dinin üzere kalbimize sebat ver duasını çok yapıyordu. Ve vefatına yakın zamanlarda bu duayı daha da artırmıştı. Çünkü o esnada sebat ölüm esnasında sebat en çok muhtaç olduğumuz şey. Dünyada ve ahirette ölüm esnasında, bahşerde, dirilişte Rabbimiz bizleri sırat-ı müstakim üzere sabit kılsın. Amin. Amin. Onun için evvela mağfiret, Cenab-ı Allah'tan mağfireti istemek tövbenin zaten birinci şartıdır. Mağfiret dilemeden tövbe olmaz. Günahını bildin. Ben günahkarım. Fakat... Allah'ın önünde zilletinin farkına vararak Ya Rabbi bu günahları senden başka kimse bağışlayacak yoktur zaten. Hiçbir günah senden başka kimse bağışlayamaz. Onun için ben senin önünde zilletle, ubudiyetle günahkarlığımı itiraf ederek eğiliyorum diyecek. O zaman kulluğun farkına da varılır. Mağfire dilemek kaldı ki Allahü Teala'nın bu ümmete ihsan ettiği, kullarına hatta genel olarak ihsan ettiği şereflerin büyüklerindendir. Adem Aleyhisselam Allah'ın yasağını çiğnerken ne kadar Efendime söyleyeyim, Allah'tan uzaklaştıysa, Havva annemizle birlikte tövbe edip Allah'tan mağfiret dilemesi de onları kat kat fazla Allah'a onları yaklaştırmış makamlarını yükseltmiştir. Onun için Cenab-ı Peygamber diyor ki eğer diyor günah işleyip tövbe etmeyecek olursanız veya olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır. Sizin yerinize günah işleyip tövbe edecek kimseler getirir diyor. Tövbe hepimiz için mevzu bahis. İlla her birimizin ayrı ayrı muayyen günahları işlememize gerek yok. Bir celsede kim bilir kaç tane kıymet yapıyoruz bilmiyoruz. Bir celsede kaç kişinin kalbini diğer kardeşine karşı ifsad etmişiz bilemiyoruz bazen. Bir oturumda kaç tane yalan söylemişiz bilemiyoruz bazen. Onun için hani eskilerin tabiriyle Osmanlıların şeyiyle diyor Tevbe ya Rabbi hata rahına gittiklerime Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime. Bazen günah işleriz de farkında olmayız. Hata yolunda ne kadar gittimse tövbe ediyorum ya Rabbi. Bilerek yaptıklarımdan da tövbe ediyorum. Bilmeyerek yaptıklarımdan da tövbe ediyorum. Mağfiret gerçekten insanın ubudiyetini, zilletini, mağfiret dilemek yani Allah'ın önünde, çok güzel bir şekilde ortaya koyar. Ve kulun kendisini yüceltir. Yüceltir. İşte iman edip salih amel işleyenlere evvela ahirette kalmış günahları varsa farkında olmadıkları, istiğfar etmek fırsatını bulmadıkları, tövbe edemedikleri olur ya. Ha Allahü Teala onları cehenneme uğramadan koyacaksa veya cehennemden sonra da koyacaksa yine mağfiret neticesi cehenneme gidile cennete gidilecektir. Cennete dediğimiz gibi günahla gidilmez. Ve rizqun kerim mağfiretten sonra kerim rızık gelecektir. Kerim pek cömert verilen bir rızık ve pek değerli, şerefli, üstün öyle sıradan bir rızık değil. Her bir nimet apayrı değerli. Apayrı güzellik. Eğer diyor bir huri dünyada görünecek olursa, doğudan batıya kadar bütün dünya nurla dolar, aydınlanır. Başındaki örtü dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Gerisini daha kim nasıl tasavvur edebilir ki? İşte Kerim Rızık bu. Örneği bu daha doğrusu. Bir başörtüsü bu kadar değerli. daha bir güzel bir de bu davranışın onların sormak gitsin ne ben anlatabilirim ne sen düşünebilirsin <gülüyor> hiç anlatılmaz onlar hadis-i şeriflerde öyle tasvirler var ki bu mecliste ayrıca şey etmeyelim o e, ayrı bir konu e, nimetler çok büyük anlatılamaz anlatılamaz bir de bunun karşısı var zıttı var İman edip salih amel işleyenlerin tam karşısında duran muannitler, zalimler, kafirler, tağutlar. Tağutların oyuncakları, küçük tağutlar vesaireler var. Bir büyük tağutlar var, bir de küçük tağutlar var. Büyük tağutlar küçük işlere küçük tağutları kullanırlar. İslam ülkelerindeki küçük tağutçuklar gibi mesela. Tamam mı? Ha Şimdi bu tağutların durumu ne? Büyükleriyle, küçükleriyle. وَالَّذ۪ينَ سَعُوا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ Bizim ayetlerimiz hakkında bizleri kendi akıllarınca aciz düşürmek için çalışıp çabalayanlara gelince işte onlar Alev alev yanan, cayır cayır yanan cehennemliklerdir. Cahim, alev alev yanan ateş demek. Bunu tasavvur mümkün değil. İbrahim aleyhisselam için Nemrud'un yaktırdığı, hazırladığı ateş onun yanında solda sıfırdır. Hiçbir şey değildir. Kıyas edilmez. Dünyadaki ateşlerle kıyas edilmez. Demir çelik fabrikalarına gidip gördüğünüz o söyleyeyim şu kadar derecede demirleri adeta böyle bir su gibi bir hale getiren o neler bilmem neler onlarla da kıyas edilmez. Çünkü dünyadaki ateş cehennem ateşinin yetmiş defa yakılması söndürülmüş halidir. Yedi defa pardon söndürülmüş halidir. Sahabe-i Kiram Ya Rabbi diyor dünyadaki kadar olsaydı bile yeterdi diyor. Öyle gerçekten. Dünyadaki kadar bile olsaydı yeterdi. Ama öyle değil. 7 kat harareti düşürülmüş, yani sudayı kalmış hali. Nasıl oluyorsa. Böyle. Maazallah. Kullama madjat culuduhum bedalnahum culudan gayraha li yuzukul azab. Onların derileri her piştikçe, azabı daha da tatmaları için onların derilerini değiştirip dururuz. Onun için Allah'ın ayetlerine ve Allah'ın dostlarına düşmanlık edecekler. Bu işi yapmadan düşünsünler. Düşünsünler. Ama onlar nerede? Düşünmek nerede? Cenab-ı Allah burada bir mağfiret ve bir de kerim bir rızıktan bahsediyor. Diğer taraftan alev alev cayır cayır yanan cehennemliklerden birisi olmaktan bahsediyor. Tarihi bir sünnettir. Davetlerin bir sünnetidir. Cehennemliklerin amelleriyle amel edenler, cennetliklerin amelleriyle amel edenlere hep zulmetmek, onları hatta ortadan kaldırmak, tasfiye etmek istemişlerdir. Dolayısıyla müminlerin, zalimlerin güçlü olmalarından ötürü sakın ümitsizliğe kapılmasınlar. Tıpkı Ali İmran suresinin sonlarında buyurduğu gibi, La yughrannaka <gülüyor> taqallubullezina kafarû fil bilad Kafirlerin ülkelerde diyar diyar dolaşmaları seni aldatmasın. Metaun kalîl summe mevâhum cehennem ve biisal Azıcık yararlanacaklar onlar bu dünyalarında. Sonra varacakları, barınacakları yer cehennem olacaktır. O ne kötü bir döşektir. Ne kötü bir yataktır. Orada yatıp uzanacaklar maazallah. Hadis-i şerif öyle acayip bir tasvir yapıyor ki cehennemlikler için. Cehennemde diyor kafir öyle bir büyüyecek ki vücudu bir dişi dahi Uhud Dağı kadar olacak. Niye Allahu alem ben öyle anlıyorum. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. O hararetin etkisiyle harareti içinin her tarafına öyle bir işleyecek ki vücudu genişleyecek. O hararetle, o ısıyla böyle bir balonun içine üflenen hava gibi. Böylelikle hararet ...onun bütün zerrecikleri arasına girecek. Vücudunun bütün zerrecikleri arasına girecek. Ve bu hararet onu alabildiğine büyütecek işte. Bir dişi Uhur dağı kadar olacak. Müthiş bir azamet. Demek ki kendisi Everest dağı kadar olacak. Ve cehennem bu kadar büyük. Allah Teala'nın azametinin, halikiyetinin hududu kesinlikle mevzu değildir. değildir. Budur. Zaten bir takım fiziksel teoriler, izahlar var. Mesela bilmem neyin moleküllerini sıkıştırabilsek, evrenin bir yüksüye doldurabiliriz. Farza bir dağın Moleküllerinin sıkıştırılması mümkün olsa bir yüksüya sıkıştırılabilir. Anlamında da bir örnek bu olmasa bile bu anlamda açıklamalar var. Bilimsel diyorlar, öyle söylüyorlar. E o halde bir dağı da 10 misli, 100 misli, 500 misli moleküllerini birbirinden uzaklaştırmayacak şekilde ayrıştırmak mümkündür. Kainat gelişip durmaktadır gibi. Bu nizahını ben yapacak değilim veya işte birileri kabul etsin diye izah etmek ihtiyacını hissetmiyorum. Bizim için peygamber söylediyse Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin dediği gibi o söylediyse doğrudur. Kendisinin de söylediği gibi hatta vallahi diyor mübarek ağzını işaret ediyor. Bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz. Budur. Dolayısıyla cehennemlikler kendilerine gelsinler şimdiden uyansınlar. Kimse demesin bizi Allahü Teala uyarmadı, uyaran peygamber gelmedi. Tebareke Suresi'nde ne diyor? Kullama ulqiya fiha fojun. Sa'alhum khaznatuha. Alam yatikum nadir? Kalu bala kad jana nadir fekezzebna ma nazzala Allahu min şey' in entum fi cehenneme bir grup bir kafile atıldığı her seferinde cehennemin bekçileri soracak onlara size bir uyarıcı gelmedi mi? Evet geldi. Ama biz yalanladık. Allah hiçbir şey indirmedi dedik. Siz ancak büyük bir dalalet bir sapıklık içerisindeyiz. Onlar da feduku feduku Efendim hemen söyleyeyim, ee, azâb-ı diyecekler. Cehennem azabını, şey bunu bir kapatabilir misiniz Cehennem azabını tatacaklar. Şey edecekler. Onun için yeri gelir insanları cennetle ümitlendirmek, yeri gelir insanları cehennemle korkutmak, azabı hatırlatmak gerekir. Bunun hangisini nerede ne zaman yapacağını tespit edecek olan tebliğcinin kendisidir. O, o esnada tebliği sırasında hikmet hangisini gerektiriyorsa onu söz konusu etmesi gerekiyor. Şimdi... Peygamberin salatu sallamun nubuati ve bütün nubuatlarla alakalı bir önemli mesele geliyor. Diyor ki: Astaydu billah, ve ma arsalna min kablik min rasul, ve la nabi, illa ıda tmena alq al şeytanu fi Senden önce ne kadar Rasul ve ne kadar Nebi gönderdiysek o Nebi veya Rasul vahyi, kendisine gönderdiğimiz vahyi okumaya ve tebliğ etmeye kalkıştıkça veya bu vazifesini yerine getirmek istedikçe mutlaka şeytan da onun o okuması ile birlikte bir takım telkinlerde bulunmuştur. Fe'ensahullahu ma yulqi'u'ş şeytan. Allah sonunda şeytanın yaptığı telkinleri veya bıraktığı sözleri mesx eder yani hükümsüz kılar. Sun ve yuhkimullahu ayatihi. Bundan sonra da Allah kendi ayetlerini sağlamca yerleştirir, muhkemleştirir. hakim. Allah her şeyi çok iyi bilendir, hikmeti sonsuz olandır. Bu ayet-i kerime birçok e, asılsız rivayetin, doğru olmayan rivayetlerin ve buna bağlı olarak maalesef bazı yanlış açıklamaların yapıldığı ayet-i kerimedir. Ayet-i kerimenin mealini ben konuyla alakalı gördüğüm, tesbit edebildiğim en doğru görebildiğim açıklamaya göre meallendirmeye çalıştım. Yani buradaki fi edatı el-kaysheytanu fi umniyeti ümniye, okuma demek. El kafi fi içinde de da manasına geldiği gibi bin de yani yanında manasına da gelir. Dolayısıyla burada esnasında sırasında manasınadır. Bizler senden önce ne kadar Rasul ve ne kadar peygamber gönderdiysek mutlaka o peygamber ve Rasul Kur'an okudu mu veya vahyini okudu mu şeytan onun o vahyi okuması esnasında okuduğu sırada kendisi de bir takım telkinlerde bulundurmaya çalışmıştır. Yani, yani şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir örnek olması açısından panayırlarda hac mevsimlerinde kabilelerin yanına gider, onlara İslam'ı tebliğ eder ve anlatırdı. Arkasından Ebu Cehiller, Ebu Nehepler ve onların yönlendirdikleri kimseler, Peygamber Muhammed kimin yanına gittikse, gittiyse siz de derhal onun yanına gidin, oraya gidin ve bu bir sihirbazdır, bu bir delidir, bu bir şairdir deyin, insanların onları onu dinlemesini önleyin diyor. Bu fiilen olan bir şeydi. Muhtemelen ayet-i kerimenin işaret ettiği hususlardan birisidir. Çünkü şeytan ile bildiğimiz iblis ve iblisin söyleyeyim, görünmeyen yardımcıları olmak zorunda değildir. Ayet-i kerime ile sabit, hepinizin bildiği minel cinneti ve nes ayet-i kerimesi cinlerden de insanlardan da yani görünen ve görünmeyen Şeytanların olduğu bilinen bir vakadır. Dolayısıyla müfessirlerin birçoğunun söyledikleri gibi şeytanın kendi sesini peygamberin sesine benzeterek bir şeyleri yüksek sesle okuması, söylemesi de mümkündür. Bu aklen olmayacak bir şey değildir. Bu da ayet-i kerimenin söylediği husus da ayet-i kerimenin işaret ettiği hususlardan birisidir. Ama ayet-i kerimenin asıl anlatmak istediği hangi hadise buna tekabül eder değildir. Ayetin Allahu alem asıl anlatmak istediği şudur. Peygamber ve peygamberin davetini güdenler arkasından daima o daveti saptırmak, insanlara yanlış aktarılmasını sağlamak, o davetin insanlar tarafından yanlış bilinmesi için de çalışacak kimseler olacaktır. Bu yalnız peygamberler için değil, peygamberlerin davalarını sürdürenler için de söz konusudur. Birileri onların söylediklerinin yanlışlığını ortaya koymak için onlarla beraber faaliyet gösterecektir. Bu içindir? imtihanın, imtihanın ifade yerinde ise eksiksiz yapılması içindir, gerçekleşmesi için. Bununla kim imtihan ediliyor? Muhataplar imtihan ediliyor. Birisi Allah'tan başka ilah yoktur diyecek bunu delilleriyle açıklayacak. Bir diğeri yahu Allah'tan başka ilah olmadığına inanıp ne yapacaksınız? Dünya hayatınız var, onu berbat edeceksiniz. Zevkiniz var, onu bir kenara bırakacaksınız. Hevesleriniz var, bunlara bakmayacaksınız. İçkiyi, kumarı, kadını, kızı, bilmem neyi vesaireyi bırakacaksınız. Heh, oturun oturduğunuz yerde. Daha doğrusu nefsinizin, şeytanınızın arkasından gidin gidebildiğiniz kadar diyecekler olacaktır. Hele günümüzde bunlar o kadar çok ki... Yüze o kadar çok ki. Bir yerde konferans vermekten söz edildi. Aman dikkat edelim orada konferans günü o şehrin takımının maçı olmasın. Yoksa kimse gelmez. Buyurun. Onun için Merhum Muhammed Esed'in Yolların Ayrılış Noktası'nda İslam diye bir kitabı vardı. O kitapta şöyle diyordu. Biz işte okulda öğrenciyken, İmam Hatip'te öğrenciyken tercüme edilmişti ilk tercümesi hatırlıyorum. Gör ki günümüzün mabetleri, stadyumlar, opera binaları, sinema binalarıdır. Günümüzün mabutları, ilahları, sinema yıldızları. Sporcular, bilmem nelerdir. Oho günümüzde ilahlar da azaldı. Daha doğrusu o zamanda göre azdı, çokaldı. derinleşti. Derinleşti, kökleşti, yaygınlaştı. Haberimiz de olmuyor. Çoğundan haberimiz de olmuyor. E şimdi, buyurun. Bir hak söz söylüyorsunuz, doğru söz söyleyene karşı bu kadar batıl sözleri üfleyen şeytanlar. Onun için ayet-i kerime sadece peygamberlerle alakalı değil, peygamberlerin davasına gölge düşürecek, o davanın anlaşılmasını önleyecek, o davanın yaşanmasını, hayata geçirilmesini önleyecek, güçleri faaliyete geçiren şeytanlardan bahsediyor. Budur. Peygamberlerin davalarına düşmanlık, davasına düşmanlık kıyamete kadar devam edecektir. Vallahi bu düşmanlıklar karşısında biz elbette zayıfız. Fakat davamızla güçlüyüz. Rabbimizle güçlüyüz. Rabbimizin lütfuyla, inayetiyle güçlüyüz. Burada her birimiz yerine göre en güçlü batıla karşı haykır, utanmadan, sıkılmadan, çekinmeden, korkmadan hakkı haykırabilecek kadar güçlüyüz. Fakat batıl davanın sahipleri hiçbir zaman gücün karşısında, kendilerini ezecek bir gücün karşısında batıllarını savunmazlar. Münafaklık ederler. O budur. Budur. Ama mümin gerçek müminin yapacağı, vereceği en büyük taviz imanını ve gereken amellerini sonuna kadar muhafaza etmekle beraber susmaktan öteye gitmez. Çünkü Peygamber Aleyhissalam bize böyle diyor. Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahir falyakul hayran ev lismut. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin yahut sussun. Efendim Ammar bin Yasir örneği falan o burada değildir. O ayrı bir konu, o özel bir durumdur. Benzeri durumla karşı karşıya kalan herkes Ammar bin Yasir'in kullandığı ruhsatı elbette kullanabilir. Bu İslam'ın verdiği bir ruhsattır. Kimse onu kaldıramaz asla ama müminin davasını anlatırken davasını ortaya koyarken efendime söyleyeyim davasını değiştirmek, davasını gizlemek, yok efendim benim böyle bir davam yok falan gibi inkar etmek, davasını reddetmek gibi bir hali hiçbir zaman olmaz. İşte bu imanın ona verdiği güçtür. İşte bu davamızla güçlü olmamızdır. İşte bu Allahü Teala'nın bize yardımıyla güçlü olmamızdır. Bizim aslında şurada bu bir avuç Müslüman olarak bulunmamız bile kim ne derse desin koca evren evvela söyleyeyim küresel Amerikan emperyalizmine, küfrüne, istikbarına karşı bir meydan okumadır. Evet ben böyle bir topluluğa ve benzeri bütün topluluklara bu misyonu verirken mübalağa etmiyorum. Kimse mübalağa ettiğimi veya sizleri yüceltmek için söylediğimi düşünmesin. Bu benim kesinlikle inancımdur. Çünkü bütün muhalif rüzgarlara rağmen biz burada toplanarak bu muhalif rüzgarı tersine çevireceğiz. İnancıyla buradayız. Bu muhalif rüzgar ila nihaya böyle esmez. Bu rüzgarı ters çevireceğiz biz. Bizim vazifemiz budur. Varlık sebebimiz budur. Biz olmasak çocuklarımız, çocuklarımız olmasa torunlarımız yapacak buyuruz. Bu küresel istikbar, küfür ve inkar fırtınası sonuna kadar esmeyecektir. Biz o fırtınaya dur demek için buradayız. Onun için varız ve varlığımız onun için devam edecektir. Hayatı süresince küfrü geriletmek amaç ve davasını gütmeyen bir Müslüman, Müslümanlığını, imanını, akidesini gözden geçirsin. Tek başımıza dahi kalsak, tıpkı Peygamber aleyhisselatü vesselamın söylediği gibi, yarın kıyametin kopacağını bilsek, kıyamet kopmadan önce elimizdeki fidanı dikeceğimizi biliyorsak, Dikeciyiz. Davaya bağlılık böyle bir şeydir. Son nefesimiz dahil, Rabbim bizi dininin derdiyle dertlenmekten, endişesiyle endişelenmekten, onun ümmetinin, o dinin sahiplerinin, ümmetinin müntesiplerinin sıkıntılarıyla, dertleriyle, halleriyle halletmekten bizleri mahrum etmesin. Bu büyük bir ibadettir. İslam'ın çilesini, ızdırabını içinde duymak kadar, adı ızdırap dahi olsa zevkli bir ibadet yoktur. Ayrı bir zevktür o. Bir anda tek başına milyonlarca, milyarlarca ümmet oluveriyorsun tek başına. Ümmetin derdini sırtlanabilecek gücü kendinde buluyorsun. O ihtişamı yaşayabiliyorsun. Bu imanın izzetidir. Bu imanın büyüklüğüdür. İmanın yüceliğidir. Onun için şeytanların bu dava aleyhindeki telkinlerine kulak asmayın. Onlara gülüp geçin. Çünkü batıl ...su üzerindeki çerçöp gibidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah böyle diyor. İnsanlara faydalı olan bizim davamızdır. Onun için kök ya aday... ...hatta kök saldığı için hala devam eden... ...dava bizim davamızdır. فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ o su üzerinde görünüp pat diye kaybolup giden köpükler var ya yok olup gider. Uzaklaşıp gider. Ama insanlara faydalı olan şey yere köksalar. Yere köksalar. E ee, bir metrekarelik bir su yüzeyinde bile değil mi? Yüzlerce bazen binlerce köpük görebilirsiniz. Fakat ondan sonra pat gidiyorlar. Bir adım sonrasında yoklar. Bir adım sonrasında yoklar. Ama o suyun yatağından başlayarak çevresini etrafını beslemesi buhar olarak sonradan yağmur olarak tekrar yeryüzüne inmesi neticesinde o su bir hayat kaynağı olur. Veya hayatı buradan oraya taşır. Burada bir şey vermeyen o su bir başka yerde başka bir hayatın kaynağıdır insanlara faydalı olan şey ise diyor yerde kök salar orada kalır. Onun için İslam adına yaptığımız bir amelin Allah'ın dini için yaptığımız bir amelin, bir davetin, bir hayrın nerede nasıl bir netice vereceğini hiç düşünmeyelim, bilemeyiz. Bilemeyiz. Ama şuna inanalım. Mutlaka hayır amel hayır yeşertir. Hayır ameliniz ne kadar çoksa onun neticesi o kadar çok olacaktır. Sen görsen de, görmesen de, bilsen de, bilmesen de. Bu böyledir. Bu böyledir. Birçok yerde zaman zaman anlattım. Hiç alakası yok. Ama yani yapılan işin semeresini anlatmak için örneklendiriyorum. Yaşadığım bir hadise. Muhtemelen 85 veya 86 yılındaydı. Şurada biraz aşağıda bir e, cami var. Bu e, şeyin alt taraflarında. O eski yüksek öğretmen okulu şimdi nedir? Çocuklar, Onun alt tarafında bir e, ada sokaktaki bir camide ikindi namazını kıldık çıktı. İmamla ayaküstü konuşuyoruz. Beni bir öğretmen arkadaşla tanıştırdı baktım öğretmen arkadaş bana dua etmeye başladı. Dedim Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Fakat bir dua ediyorsun? Hocam dedi, ha arkadaş da o zaman için 4. Levent Kız Lisesi'nde din bilgisi öğretmeni. Dedim niye dua ediyorsun? Dedi ki, İslam'da sosyal adalet Seyyid Kutub'un Allah rahmet eylesin. Kitabını siz tercüme ettiniz değil mi? Evet. Ben o kitabı öğrencilerime verdim, okuttum. Geçmiş gün yalan olmasın, hatırımda kalan rakam 25'tir. 25 kız başını örttü dedi. Ve ha, hayret ettim. dedim o kitapta baş örtmekten tek bir kelime yok. Ne alaka? Hocam dedi, bunlar hepsi solcuğu. Sosyal adaleti okuyorlar Ama akıllıdırlar diyor Diyorlar ki Yahu İslam'ın ekonomisi Sosyal adaleti buysa O halde örtünmekte niye bir terslik olsun ki Mantıkları bu Şimdi Ben o kitabı Hatırımda yanlış kalmadıysa 5-6 sene öncesinde tercüme etmiştim Cenab-ı Allah gösteriyor Neyi gösteriyor Kullarım amelleriniz zayi olmaz. Boşa gitmez diyor yani. Bize mesaj veriyor. Dolayısıyla hiç durmadan amele devam edin. Aralık vermeyin. Hiçbir işiniz boşa gitmez. İşte gitmediğini gördük. Yani yaşanan bir örnek olarak söylüyorum. Ondan sonra... Bir şey yapmam gerektiği halde tembellik ettiğim zaman kendimden utanmaya başladım. Hala da yapmam gereken bir işi yapmadığım zaman utanıyorum. Niye? Çünkü semere veriyor. Ümmeti Muhammed'i kendimi başta olmak üzere böyle bir hayırlı semereden mahrum etmeye kimsenin hakkı yok. Onun için bugünkü sohbetlerimizi, sohbetimizi de dersimizi de şöyle bitirelim. Ayet-i Kerime'nin emri وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملوا. Muhammed aleyhissalatü vesselam söyle amel ediniz Allah da rasulü de müminlerde, sizin amelinizi göreceklerdir. Sonra gizliyi de açığı da bilene döndürüleceksiniz. Neler yapmaktaydınız onu size haber verecektir. Rabbim bizlere hep salih ameller işlemeyi nasip etsin. Ayet-i Kerime'yi de tamamlamış olalım. Şeytanın bıraktığı telkinler er veya geç nesk olacaktır kardeşim. Nesk olmak hükmünün ortadan kalkması demektir. Sunna yuhkimu Allahu sonra Allah ayetlerini sağlamca yerleştirecektir. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilendir. Hükmü, kaderi ve şeriatı sonsuz hikmetlerle dopdolu olandır. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel munselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.